şeytanın rejimi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve selamun anlamaya çalışıyorduk Allah'ın Allah'ın kuluna ne kadar yakın olduğunu, ne kadar beraber olduğunu, ne kadar birebir muhatap olduğunu anlamaya çalışıyordu. Her anda işi onun yaptığını, muameleyi onun yaptığını, muameleyi ederken de kendine davet ettiğini, bunu anlamasını, kulun bunu anlamasını istediğini anlamaya çalışıyordu. Bunu anlamadan ayetlere iman etmiş olmuyoruz. Allah'ın yakınlığını tatmadıkça, beraberliğini tatmadıkça, O'nun bize olan muamelesini anlayıp, görmedikçe, tatmadıkça iman etmiş olmuyoruz. Sadece imanımız bir bilgiden ibaret kalır. Bilgi, sadece kuru bir bilgi olmuş olur. Önce Allah... Öğretir dedi, talim eder, ettirir dedi, alleme dedi. Elbette ki esmayı talim etmişti, isimlerini talim etmiş, ikram etmiş, vermişti. Fıtratına onu yazmıştı. Sonra davet etti, kendine davet etti. Kendiyi kendisine davet etti. Kendine alim olsun, kendinde Rabbini bilsin, bulsun talim ettirdiği esmaya şahit olsun. Zaten şahittir. Bunu Allah'tan bilsin. Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak değil. Allah ile beraber görsün, anlasın, bilsin, tanısın diye. Evet. Sonra davet etti. Sonra imtihan etti. İmtihana tabi tuttu dedi. Fiilleri nüzul sırasına göre anlamaya çalışıyoruz. Sonra İmtihana tabi tuttu, imtihan etti. Kazanma imkanı verdi. Neyi? Kendi kendisini, kendisine nefrettiği ruhu, Rabbinin güzelliğini, Hazreti İnsan olmayı, bununla beraber Allah'a yeryüzünde halife olmayı, ayna olmayı kazanması için imtihana tabi tuttu. Yani kazanma imkanı verdi. Hadi kulum tercih senindir. imkanı görüp yereğini yapanlar kazandı görmezden gelen imtihanı kazanma imkanını yok sayıp kendine göre nefsiyle şeytanla bakanlar göremedi. Göremeyenlere Allah kör dedi, sağır dedi, dilsiz dedi, gönülsüz dedi, aklını kullanmayanlar dedi. Anlamak istemeyenler dedi, yalanlayanlar dedi, kafirler dedi, hakikati örtenler dedi, iki yüzlük yapıp münafık olanlar dedi, Allah'a şirk koşanlar dedi. Kime söylüyor hepsini? Görmek istemeyen, anlam anlamak istemeyen ya da görmek işine gelmeyenlere söyledi. Allah'ın varlığı karşısında varlık iddia edenler Kendini Allah'a şirk koşmuştur. Kur odur ki Allah'ın varlığı karşısında varlık iddia etmeye. Bununla beraber Allah'ın vahyi karşısında herhangi bir iddiada bulunup fikir beyan etmeye. Herhangi bir şeye Allah hak deyince ona batıl gözüyle, Bakmıyor. kuludur Allah herhangi bir şeye güzel dediğinde, güzel değilmiş gibi ona bakmıyor. Bence demeye, bana göre demeye. Derse ne olur? Derse kendini Allah'a şirk koşmuş olur. Rabbimizi fiillerinden, efalinden anlamaya çalışırken, Allah yapar. Neyi yapar? Onu beyan ediyor. Sıra dördüncü fiile gelmiş. Ceale. Kıldı. Yaptı. Yapar. Ya da yapmaz. Yapılmasına müsaade etmez. Hidayete kılar. Veya delalete kılar. Veya araya perde koyar, kör eder, sağır eder, dilsiz eder, mühürler ya da damgalar. Damgaladı mı, mühürledi mi işi bitti. Hiç kimse ona hidayet veremez, hidayetine vesile olamaz. Bunun bir sebebi var. Neden? Aklını kullanmadığı için. Allah'ın kendisine verdiği aklı kullanmadığı için. Aklını birilerine kiraladığı için. Herkes böyle yapıyor ya da İşte bizim cemaat böyle yapıyor, biz de böyle yapıyoruz. Dediği için Allah'ın ef'arını yeni anlamaya başladığımız için şimdiye kadar aslında anlattıklarımız sadece anlaşılsın diye giriştir. Bunun devamı var. Ef'arın içinde anlatacağımız başka şeyler var. Anlaşılması gereken. Rabbimizi tanımamız için, tanıyabilmemiz için, onu anlayabilmemiz için, daha doğrusu her zerremizle Rabbimizi hissetmemiz için, tatmamız için, bize nasıl yakın olduğunu, bizi nasıl sevdiğini, bize nasıl aşkla, muhabbetle muamele ettiğini anlamamız gerekir. Eu dou billahi min ash-shaytan r-re-jim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Fe-iștebâhu, Rabbehu, fe-i cealahu mine-s-salihin. Ceal-i fiilinden mai uștebâhu fiilindr. Fe-iștebâhu, Rabbe onu seçti ve onu salihlerden kıldı. Allah seçiyormuş. Ben seçiyorum, dedi. Seçip salihlerden kılarım dedi. Kimin için söylerse söylesin, her bir kur için söylenmiştir bu. Bu durumda kul, ben, nasıl olur da Rabbim beni zatına seçer. Kul olarak seçer. Abd olarak seçer. Bununla beraber hidayetçi olarak seçer. Önde seçer. Ya da herhangi bir ismiyle onu isimlendirip öyle seçer. Mesela Kerim diye seçer, Cömert diye seçer ya da Halim diye seçer, ya da Rauf ve Rahim diye seçer. Evet, Allah seçer ve salihlerden kılar. Kim Allah'ı seçerse Allah da onu seçer. Kul Allah'ı nasıl seçiyor? Her şeyden vazgeçtim, seni tercih ettim, seni seçtim. Ya Rabbi dediğinde seçilmeye layık olur. Ama biraz önce söylediğim gibi fikir beyan etmeden, varlık iddia etmeden. Yoksa seçmiş olmuyor, kendini seçmiştir. Nefsini seçmiştir, aklını seçmiştir, ilmini seçmiştir. Ya da birilerinin söylediğini seçmiştir. Onu seçtiği Allah değildir. Allah'ı seçenler Rabbim ne dediyse o. O haktır, o güzeldir. O oh, benim için hayırdır. O benim için rahmettir. O benim için aşktır, muhabbettir, cennettir. Dediyse, gereğini de yaptıysa Rabbini seçti. Rabbi de onu seçer. Çünkü o seçilmeye layıktır. Allah hiç kimseye layık olmadığı bir nimeti ikram etmez, ihsan etmez. Allah sadıkları seçer, doğru söyleyenleri, sözünde doğru olanları seçer. Sözü, özü, hali, gönlü bir olanları seçer, yalancıları değil. Evet. Gene buyuruyor. Biz hiç Müslümanlarıyla Allah'a karşı cürüm işleyenleri bir tutar mıyız? Onları bir yapar mıyız? Bir kılar mıyız? Nasıl bir kılmıyor? Yani biri Allah'a teslim olsun, öteki Allah'a karşı suçlu olsun. Yani teslim olmasın. Evet, cürüm, mücrimler, cürüm işleyenler, suç işleyenler, günah işleyenler değildir. Cürüm işleyenler. Allah'a karşı suçlu olanlar, Allah'a teslim olmayanlar. Onları nasıl bir tutarız? Bir tutmayız dedi onları. Bir yapmayız. Dünya hayatını yaşarken bir Allah'a teslim olan Müslümana yaptığı muamele vardır. Bir de teslim olmayan, Allah'a karşı suçlu olan, cürüm işleyenlere yaptığı muamele vardır. İkisi bir olmaz. Farklı farklı muamele eder. Başka başka muamere eder. Rabbine teslim olanlar hem dünyada kazanır, hem ahirette. Hem dünyası cennet olur, gönlü cennet olur onun. Çünkü Allah ona farklı bir muamelede bulunur. Ötekine farklı bir muamelede bulunur. Evet, kim? Allah'ın kendisine... Aşkla, muhabbetle, rahmetle, mahfiletle, ikramla muamele etmesini istiyorsa, yapması gereken şey neymiş? Allah'a teslim olmak. İtiraz etmemek. Allah'ın karşısında suçlu duruma düşmemek. Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmaya çalışmamak. Evet, Allah böyle söyledi ama, ama dediyse zaten işi bitmiş. Rabbin kabul etmedi demektir bu. Allah kullarına mal verir, malı çoğaltır. Neden? Imtihan olsun, kazanma imkanı olsun diye. Allah yağmuru yağdırır. Yer yüzünü ölümünden sonra tekrar diriltir. ...bahçe haline getirir, sonra onu bir daha evet, kupkuru hale getirip, onu kurutur. Bundan bir de insan için örnek veriyor, siz de öyle diriltilirsiniz. Evet. Hayatı yaşarsanız, sonra ölürsünüz, sonra kıyamet günü sizi tıpkı... ...nasıl ki gökten yağmuru bunu indirip, yeryüzünü diriltimse... ''Bir daha sizi öyle diriltirim.'' dedi. ''Elem yec keydahum fi tedlil.'' Allah onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Hilelerini boşa çıkarmadı mı? Allah tuzakları boşa çıkarandır dedi. Onun için endişe etmeyin dedi. Biri size tuzak kurarsa o kendi tuzağına kendisi düşer. Ben onu onun tuza kendi tuzağına düşürürüm. Kazdığı kuyuya kendisi düşer. Onu o kuyuya düşürürüm. Korkma dedi endişe etme. Sen kulluğunu yap. Sen Rabbinin yolunu yürü. Sen Rabbine koş. Sen cennete koş. Sen kulluğunu yap. Sen Rabbinin yoluna davet et. Kim nasıl tuzak kurarsa kursun, gerekeni yaparım dedi. İman etmek lazım, güvenmek lazım, emin olmak lazım. Endişe ediyorsak iman edememişiz demektir. Allah yolunda yürüyenler eğer tuzaklardan dolayı endişe ediyorlarsa iman etmemiş demektir. Allah ona kefil oluyor, gerekeni yaparım diyor. Evet. Fe cealham ke asfil meku. hile yapanlar, tuzak kuranlar Allah yolunda yürüyenlere buna beraber Allah yolunda kurulmuş olan mescitler, Beytullah onlara karşı hile yapanları yenmiş ekine döndeririz. Yenmiş ekin ne demek? Gübre demek, hayvanlar ekini yiyor, gübre demek, gübre haline dönerler. Zahiri olarak baktığımızda insan gibi görünürler ama kıymetleri, değerleri gübre kadardır. Neden? Rabbinin yoluna mani oldukları için, dünya hayatını ahirete tercih ettikleri için, Allah insanı topraktan yaratmıştır. Sonra onları çifter haline getirmiştir. Allah her şeyi çift çift yaratmıştır. Buna ağaçlar da dahildir, otlar da dahildir. Buna aynı zamanda taşlar da dahildir. Evet. Diyarbakır'ın mesela siyah taşları var. Bir erkek taş var, bir de dişi taş vardır. Çift olmayan hiçbir şey yoktur. Her şeyi çift çift yaratmış. Yeryüzünde sabit dağlar yarattık. Bir de içmeleri için, insanların içmesi için, mahlukatın, diğer varlıkların içmesi için bir de oradan tatlı su çıkardık. Allah ben ya her şeyi ben yapıyorum diyor. Sizin için ne yapmışım onu anlatıyor aslında. Biz insana iki göz verdik, bir dil, iki dudak verdik. Nimetlerini sayarken en sonunda buna şükredecek misiniz diye soruyor. Hala şükretmiyor musunuz, etmeyecek misiniz diye soruyor. İnsanı yeryüzünde halife kıldık. Hevanıza, hevesinize uymayın. Hak ile hüküm verin. Hükmü Allah'a göre verin, buyurur. Yok eğer siz kendi hevanıza, hevesinizle uyarsanız, hevanız, hevesiniz, şeytan sizi doğru yoldan saptırır, çıkarır. Allah'ın yolundan sapanlar, hesap gününü unutanlardır dedi. Hesap gününü unutmayıp, hesap gününe göre hayat yaşayanlar yoldan çıkmaz. Allah'ın hesabını, ahiretin hesabını yapıyor çünkü. Evet, bu hesabı yapmayanlar için şiddetli bir azap vardır dedi. Bakacağız, hesap gününün hesabını yapıyor muyuz? Konuşurken, düşünürken, bir şey yaparken Allah bunun hesabını bana sorar deyip hesap yapıyor muyuz? Yapıyorsak ahiretin hesap gününün hesabını yapıyoruz. Yapmıyorsak ciddiye almamışız. Hiç kimse elimde değil, gücüm yetmez diyemez. Gücüm yetmiyor diyorsa bu durumda şeytanın gücü ona yetiyor demektir. O şeytana taviz vermiş Şeytanın gücü ona yetiyor. Şeytan onu yürütüyor. O şeytana tabi olmuş demektir. Hiç kimse gidip kendini uçurumdan aşağıya atıyor mu? Atmıyor. Kendini arabanın önüne atıyor mu? Atmıyor. Neden? Tehlikeyi görüyor ondan. Demek ki hesap gününü tehlike olarak görmüyor. Görmüyor ki onu yapıyor. İnanmamış. Aslında imanı yok. Ahirete imanı yok aslında. Söyledim, yanlış yapmak başka bir şey. Günah işlemek başka bir şey. Allah'a şirk koşmak başka bir şeydir. Bunun gücü neye yetiyor? Allah onu biliyor. Neye yetmiyor? Onu biliyor. Hiçbir şekilde Allah zulmü kabul etmez. Kulların kullara yaptığı zulmü hiçbir zaman kabul etmez. Kulun kula yaptığı her zulüm şirktir. Kulun kula yaptığı her zulüm. ister bu evladı olsun, ister anası olsun, ister eşi olsun, ister babası olsun, o fark etmiyor. Bu kulun kula yaptığı her zulüm Allah'a şirktir. Allah'ı yok saymaktır kendini o zulüm yaptığı insana karşı Rab olarak görmesidir. İlahlık taslanmasıdır. Daha doğrusu Firavunluk taslanmasıdır. Bundan kurtulmak gerekir. Şirkten kurtulmak gerekir. Gıybet de öyledir, dedikodu da de öyledir, iftira da öyledir. Kulun layık olmadığı bir muameleyi birinden görmesi aynı şekilde Şirktir. Kim ona o muameleyi yaparsa yapsın o şirkttir. O muamele layık değil çünkü. O nankörlüktür aynı zamanda. Kibirlenmektir o. Evet. Andolsun ki sizi yer yüzüne yerleştirdik. ''Geçiminizi temin etmeniz için size geçimlikler yarattık, ne de az şükrediyorsunuz.'' buyurdu. Her ''Ne olursa olsun ben yapıyorum.'' diyor. Şeytan, Adem babanızın üzerindeki elbiseyi çıkardığı gibi sizin de elbisenizi üzerinizden soymasın. Allah'a ters düşürmesin. Sizi belaya uğratmasın. Şeytan sizi, sizin onu görmediğiniz yerden sizi görür, öyle hile yapıyor. Biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kıldık. Şeytanlar iman etmeyenlerin dostlarıdır. Neden? Biz yaptık. Biz inanmayanların dostu kıldık, iman etmeyenlerin dostu kıldık buyuruyor. Dostunu tercih ediyor. Başka bir ayet-i kerimede sizin veliniz, dostunuz Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir. Eğer sen böyle bir tercih yapmazsan şeytana dost olursun. Tercihini yap diyor. Allah'a karşı, Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenenleri onların boyunlarına çenelerine kadar gelecek olan halkalar taktık. Kulların boynuna halka takıyor Allah. Neden? Kibirlendikleri için. Bakınca onu hemen görürsün ki boynunda halka var. Kimin boynunda halka var? Başı yukarı kalkıktır. Kibirlidir. Allah onun boynuna halka takmış. İnsana karşı kibirleniyor. Benim malım var, benim mevkim var, benim bilmem kimim var, benim neyim var deyip kibirleniyor. Başı kalkıktır. Çenesine kadar onun boynunda bir halka var. Tıpkı köpek tasması gibi. Eğer Allah bunu böyle söylüyorsa, bak diyor, onu görürsün diyor. Görünüyor, yeminle söylüyorum görünüyor. Kimin boynunda halka var, görünüyor. Tıpkı köpek tasması gibidir. Gönlündeki, nefsindeki kibrinden dolayıdır bu. Herkesin kendi boynuna bakması gerekir. Boynumda bir halka var mıdır? Boynumda köpek tasması var mıdır? Yok mudur? Başım yukarı kalkık mıdır? Değil midir? Evet, bu Yasin Suresindeki "Innaci anafi anaqim aglanen fee ilel esqani faum maqhum" ayetidir. Böyle olunca ne olur? Vajalna min beyni aydim seden ve min kalfiim ve <feyak> şeytanı <fe> la yebsiru buyurdu önlerine ses çekeriz arkalarına ses çekeriz artık onlar görmez kör oluyor o Kibri onu kör etti hakikati görmüyor Mümini görmüyor Insani görmüyor insani. kendini zaten görmüyor kendini Allah'a şirk koşuyor ilah gibi görür kendini Allah kibirlenlerin boynuna halkayı takıyor. Bir zahiri olarak yaptıkları vardır, bir de manevi olarak yaptıkları vardır. Bir kaybedenlere yaptığı muamelesi vardır, bir kazanmak isteyenlere yaptığı muamelesi vardır. Evet, yeryüzünde Allah rahmetini indirir. Orada hurmalıklar, üzüm bağları, bahçeler yapar işlerinden pınarlar fışkırtır. Hiç kimsenin bağı yok, bahçesi yok. İnsan ben yaptım diyor. Allah ben yaptım diyor. Eğer Allah kurutursa onu çerçöp haline getirir buyurdu. Ben yapıyorum, ben yeşertiyorum. Yani senin benim bağım dediğin, benim bahçem dediğin, bu benim suyumdur dediğin Allah'ın sana ikram ettiğidir. Evet. Biz Musa'ya kitabı verdik. Bir de kardeşini, kardeşi Harun'u ona yardımcı kıldık. Bir de Allah yardımcı veriyormuş. Evet, yardımı yardımcıyı Hazreti Musa istemişti. Allah'a davet eden bütün peygamberler mutlaka Allah'tan yardımı istemiş, bununla beraber yardıma vesile olacak yardımcıyı da istemiştir. Her peygamberin sahabesi onun yardımcısıdır aynı zamanda. Onun o vahiy yükünü taşıyan yardımcısıdır. Kıyamete kadar bu böyledir. Kıyamete kadar bu böyle devam eder. Allah kimi yardımcı kılar? Elbette ki ben yardım etmek istiyorum diyeni yardımcı kılar. Herkesin sorumluluğu, gücü kadardır. Hiç kimseye Allah çekemeyeceği yükü yüklemez, yapamayacağı işi yaptırmaz. Gücü neyse odur. Kim nasıl yardım edebiliyorsa Allah buna hangi imkanı vermişse onunla yardım eder. Biri eliyle yardım eder, biri diliyle yardım eder, biri gönlüyle yardım eder, biri Malıyla yardım eder. Herkesin farklı farklıdır. Bununla beraber aralarında bir fark yoktur. Kim ne kadar tavrını ortaya koyabildiyse o kadar kazanır. Kim yapıyormuş? Allah ben yapıyorum dedi. Ben yapıyor ve ben yaptırıyorum. Kim Allah yolunda olanlara tuzak kurarsa Allah onların önüne geçer dedi. Onların yaptıkları işleri toz zerreleri gibi savururuz dedi. Bunu yapar. Buna müsaade etmem. Yani Allah kendi yolunda yürüyenlere yürü dedi. Yürü ben seninle beraberim. Öyle buyurmuş da kerimede. Allah mutlaka Resullerine ve müminlerine yardım edecektir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah ve Resulleri mutlaka galip gelecek dedi. Çünkü onlar Allah ile beraberdir. Kim durabilir Allah karşısında? Mesele buna iman etmektir, buna emin olmaktır. Acaba dememektir. Korkmamak, endişe etmemektir. Ahireti dünyaya tercih etmektir, edebilmektir. O geceyi sizin için bir elbise, bir uyku, bir dinlenme yapmıştır. Gündüzü de evet, çalışma zamanı, kazanma zamanı sizin için yapmıştır. Geceyi gündüzü sizin için yapmışım dedi. Her bir kula senin için yapmışım dedi. Ham, yükleri ve yeri yaratan melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı yapan Allah'tır. O yaratmada dilediğini arttırır. O her şeye kadir olandır. Allah sizi de topraktan yarattı. Sonra bir damla sudan, sonra sizi çift çift kıldı. Onun ilmi dilemesi olmadan hiçbir dişi Gebe kalmaz, doğurmaz. Allah'ın ömür vermesi de aynı şekilde, ömürden kısaltması da mutlaka bir kitapta yazılıdır dedi. Takdir edip hükmetmiş. Bu Allah'a göre kolaydır. Her bir insan için bir ömür takdir etmiş. O ne öne ne geriye alınmaz. O ömür içinde onu imtihana tabi tutar, kazansın diye. insana düşen, yapması gereken nasıl kazanırım demesidir. Rabbin yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Onda sizin için yollar döşedi, gökten su indirdi, her bitkiden çift çift çıkardık dedi. Evet, yeryüzünü beşik yapmış. Sallanıyor, sürekli sallanıyor. Onda sizin için yollar döşedi, diyor. Yollar. Eğer dileseydi, öyle farklı bir şey olurdu ki, bir şehirden başka bir şehire gitmek mümkün olmazdı. Yol olmazdı. Yani dünyanın yaratılışını ona göre yapmış. Yol olabilecek şekilde, Yolları biz yaptık dedi. Sizin için yollar döşedi. Bununla beraber bir de gökten suyu indiriyor. Her şeyi çift çift bitiriyor. Bunu sizin için yaptık dedi. Allah kullarının duasına, davetine icabet edendir dedi. Kendisine dua ettiği zaman icabet eden Allah'tır dedi. Herhangi bir sıkıntıya, düşüldüğünde o sıkıntıyı açıp gideren Allah'tır dedi. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur dedi. Allah'tan başka bir ilah mı var? buyuruyor. Ne kadar da az ügit alıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Başkalarını, başkalarının ya da sözlerini nasıl Allah'ın sözünü Allah'a tercih edebiliyorsunuz. Allah Hz. Musa'nın annesine vahyetmiştir. Ne buyurmuş? Onu emzir. Şayet onun için korkacak olursan bu durumda onu suya bırak. Korkma ve hüzne kapılma. Çünkü O'nu bir sana tekrar geri vereceğiz ve O'nu peygamberlerden kılacağız diye vahyettik." buyurdu. Bu ayeti neden okudum? Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyenler için. Evet, Hz. Musa'nın annesi peygamber değil. Ama Allah net olarak nasıl neyi vahyettiğini söylüyor. Alimlerimiz bu konuda ilham ötü diyor. Allah vahyetti diyor. Ve ruhaina ila ummu Musa dedi. Işine gelmeyince ayeti inkar ediyor. Ayeti inkar ediyor. Ona kılıf bulmaya çalışıyor. Allah vahyetti diyor. Onun peygamber olmadığını da biliyorsun. Onun için Allah her kula, her kulun gönlüne vahyediyor. Ama kelimeler çok nettir. İlham gibi değil. İlham başka bir şey. Vahyettik diyor. Onu emzir. Eğer onun için korkar, endişe edersen bu durumda onu suya bırak. Suya bırakınca korkma de. Endişe etme. Biz onu sana geri vereceğiz. Biz onu peygamberlerden yapacağız. Bundan daha net bir vahy var mıdır? Buna beraber aynı şekilde Hazreti İsa'nın annesine vahiy etti. Allah dilediğini peygamber olarak seçer. Dilediğini peygamber varisi olarak seçer. Allah seçiyor. Kimi seçiyor? Kimi seçiyor? Onu da söyleyeyim. Onu da Allah söylüyor. İşlerinden ayetlerimize iman edip sabredenleri seçtik." dedi. Beni İsrail'in işlerinden iman edip ayetlerimize iman edip sabredenleri seçtik. Seçilmeye layık olanlar Allah'ın ayetlerine iman edip bir de yetmez. Bir de sabırlı olması gerekir. Her şeyi yutabilmesi gerekir. Her türlü sıkıntıyı yutabilmesi gerekir. Allah'a yakın olması gerekir. Öyle ki Vermeyene verebilmesi gerekir. Kendisine gelmeyene gidebilmesi gerekir. Kendisine kötülük yapana iyilik yapabilmesi gerekir. Kendisini sevmeyeni sevebilmesi gerekir. Bu vasıfta değilse onun Allah'a yakınlığı yoktur. Ancak böyle bir vasıftaki buna layık olur. Allah'ın ayetlerine iman edince, iman ettiği kadarıyla bu hali, bu vasfiyi alır. Neden? Çünkü ben demiyor, ben de diyemez artık. Allah dediği için. Bir tek onun için önemli olan Allah'tır. O ne demiş? O önemlidir. Öteki bilmiyor. Ne söylese söylesin bu önemli değil. Önemli olan Allah'ın kendisinden ne beklediğini bilir ve gereğini yapar o. Oraya bakmıyor, hatırlamıyor orayı. Bazı böyle kendini akıl izan edip belki ben Mehdi'yim diyenler var ya onun için söyledim böyle. Evet Allah buyuruyor. Söyleyin kulara soruyor. Allah kıyamete kadar gündüzü sabit kılsa gece bir daha gelmese ya da geceyi sabit kılsa bir daha gündüz gelmese. Kim geceyi ya da gündüzü size getirebilir? Siz şükretmeyecek misiniz dedim. Geceye gündüze şükretmen lazım. Siz akıllinizi kullanmayacak mısınız? Sizin Rabbiniz benim, bunu ben yapıyorum. Bunu sizin için yapıyorum. Ve bunu her gün yapıyor. Her anda yapıyor bunu. Evet, bunu yapabilecek ilah var mıdır? Allah soruyor. Allah'tan başka ilah mı var? Kendi rahmetinden olmak üzere O sizin için içinde dinlenmeniz ve O'nun fazından geçiminizi aramanız için geceyi ve gündüzü yarattı. Umulur ki şükredersiniz. Şükredersiniz diye. Şükretmeniz için ahiret gördüğü dedi Allah yeryüzünde kibirlenmeyi bir de bozgunculuk fitne çıkarmak istemeyen fesat çıkarmak istemeyenler için Allah hazırlanmıştır ahiret hayatını güzel sonuç takva sahiplerinin önündür. Biz ahireti onlar için kılmışız, yapmışız dedi. Cenneti onlar için yapmışız. Kibirlenmeyen bir de fesat çıkarmayanlar için. Kibirlendiyse, fesat çıkardıysa kaybetti. Takvasını kaybetti. Takva sahipleri Allah'a karşı sorumluluğunu bilenler kibirlenmezler, büyüklenmezler. barınla beraber fesat çıkarmazlar. Tam tersine barış insanidirler. Barıştan yanadırlar. Barışı getirirler. Elbette ki herkes gücüne göredir. Gücüne göre. Eğer bir evde sorun sıkıntı varsa orada fesat vardır. Orada kibirlenmek, büyüklenmek vardır. Onun gücü, hükmü evinde geçiyor. Bir insanın iyiliği ya da kötülüğü Nereden anlaşılır? Evinde. Evine sormak lazım. Eğer evde hali neyse, tavrı neyse dışarıdaki geçersizdir. Çünkü dışarıda iki yüzlük yapıyor. Asıl hali evde ortaya çıkıyor. Evinde. Evinde iki yüzlük yapamaz. Bir gün yapar, bir sene yapar, ondan sonra yapamaz. Yani diğer yüzü ortaya çıkıyor. Onun için dışarıda görenler değil, ailesi ne söylüyorsa geçerli olan O'dur. Ve bunlar ahireti kaybetmiştir yalnız. Bununla beraber her şeyi yerli yerince açıklıyoruz dedi Allah. Tekrar tekrar açıklıyor, beyan ediyoruz dedi. İyice anlaşılsın diye. Kim peşin olanı, çabuk olacak olan dünya hayatını isterse onlara orada istediğimiz kadar, onun için takdir ettiğimiz kadar veririz. Sonra da cehennemi onun için yurt kılarız. Dünyayı istediği için, nimetleri çabuk istediği için. O cehenneme inanmış ve kovulmuş olarak girer. Allah'ı tercih etmemiş. Mümendir, Müslimandır. Elini açıp "Ey Rabbi, bana dünyada ver. Ne ver? Dünyayı ver, parayı ver, ev ver, şunu ver, sağlık ver, sıhhat ver. Sıkıntı verme, sorun verme. Başka bir emrin var mı? Sen kul musun? Kulluk bu muydu? İşte çabuk böyle dünyayı isteyene Nasibi kadar veririz, sonra cehenneme sokarız dedi. Kovulmuş ve kınanmış olarak dedi. Razil ve rüsvay olmuş olarak cehenneme girer dedi. O da kendi kendine imanın var olduğunu zannediyor. Kur'an'ı okuduğun zaman seninle ahirete iman etmeyenler arasında görünmez bir perde kıldık. Evet, i̇man etmeyenler arasına Kur'an okununca perde giriyormuş. Allah perdeyi koyuyorum dedi. Perdeyi koymuşum dedi, koydum. Neden? İman etmemiş. Kur'an'ı dinliyor. Neden Allah perde koyuyor? İman etmediği için. Yani Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmediği için. Allah'ın kelamını sevmediği içindir. Onun gönlüne vahiy iner mi? İnmez. Ne olur? Allah'ın ayetleri okuyunca ondan sıkıntı duyar. İşine gelmiyor çünkü. Allah perdeyi koymuş. Oysaki Allah ne buyuruyor diye müminler için? Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda imanlarını artırırlar. İmanları artar. Aşkı, muhabbeti artar. Rabbim böyle söylemiş. Beni buna sarılmam gerekir. Rabbim beni kendine çekiyor. Bunu bana söylemiş ve ben buna sarılınca beni kendine çekiyor. Allah perde koyuyormuş manevi olarak. Perde koymuş mu? Görüyoruz. Seyrediyoruz. Nasıl perde koymuş? Hepimiz biliyoruz. Yeter ki bakalım. Yeter ki bunu görmeye çalışalım. Onların kalpleri üzerinde anlamalarını engelleyen perdeler koyduk, kulaklarına ağırlık koyduk. Sen, Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek olarak, tek ilah olarak zikrettiğinde, nefret edecek şekilde, gerisin geriye giderler. Allah'ı bir kabul etmiyor. Yani, Her şey Allah'a aittir, emir onundur, hüküm O'nudur, bana muameleyi her anda yapan odur, her şeyi veren odur deyince ya ben diyor, ya ben kimim? Ben ben de böyle yaptım diyor. Ama diyor ben bunu böyle istiyorum. Bak geri kaçtı. Geri kaçmak böyledir. Burunduğu yerden kaçmıyor. Gönlü kaçıyor oradan. Gönlüyü Rab'binin ayetlerinden kaçıyor. Bundan dolayı iyidir. Bu okuduğum ayet, bir önceki ayetin devamıydı. Onun için Allah perde koyuyor. İşitmesin. Kör olsun, sağır olsun, işitmesin. Arada perde olsun. Kendini zulmetmesin, ebediyeni kaybetmesin. İşitmemesi, işitmesinden daha hayırlıdır çünkü onun için. Belki yarın işitmeye karar verir. Nasıl karar verecek? Nasıl işitebilir? Rabbine iman edince, Rabbini Rab olarak kabul edince, ilah olarak kabul edince, malik olarak kabul edince, yoksa kaçar, işine gelmiyor. Bir de dünyanın manevi harini Allah anlatıyor. Dünya hayatının örneği, odur ki, gökten indirdiğimiz bir suya benzer. Onunla insanlar, İnsanların ve hayvanların yedikleri yeşerir, büyür, yeryüzünü yeryüzü yem yeşil olur, her tarafta çiçekler olur, yeryüzü süsünü takınır. Yaşayanlar, insanlar zanneder ki güçleri her şeye yeter. Sanki o bağlar, bahçeler onlarınmış gibi zannederler. Tam o sırada bir gece vakti emrimiz gelir. Hepsini kupkuru hale getirir. Sanki dün yokmuş gibi. Dün vardı bugün yok. Sanki hiç olmamış gibi. Biçilmiş, atılmış duruma döner. Onu öyle yaparız. Dünya hayatı da tıpkı böyledir. Bugün varsın, gücün yetiyor, geziyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, ben diyorsun, sonra bir de bakarsın ki, ölüm vakti geldi, Allah gel dedi, bütün hayat birden yok oldu. Bir anda. Dünya hayatı buna benzer dedi. Düşünen bir Ümmet için, kavim için, işte ayetlerimizi böyle açıklarız. Anlasın, dünya hayatını anlayın dedi. Orada sanki ebedi kalacakmışsınız gibi düşünmeyin, zannetmeyin, konuşmayın, düşünmeyin. Ebedi hayatını kazanmaya gitmişsin oraya. Rabbinin rızasını kazanmaya gitmişsin. Hazreti insan olmaya gitmişsin. Almaya değil, vermeye gitmişsin. Verip kazanman gerekiyor. Vaktini vereceksin, zamanını vereceksin, hayatını vereceksin, marını vereceksin, ilmini vereceksin, aşkını, muhabbetini vereceksin, sabrını vereceksin. Neyin varsa ver ve al. Satın al. Allah'ın sevgisini satın al. Rızasını satın al. Allah'ın güzelliğini satın alman lazım. Yoksa yukarıdan indirdiğimiz bir suya benzer, yeşerir, büyür. İnsan da öyledir zaten. Sonra birden bir gece vakti veya bir gündüz vakti evet, bir rüzgar gelir, her şeyi kupkuru eder, iş bitti. Hayat öyledir. Onun için şimdiye kadar gelenler hepsi gitti mi? Hepsinin hayatı böyle miydi? Böyleydi. Bizimki de böyle midir? Elbette ki evet. Onun için söyledim, mutlaka birbirimizi götürüp ahirete yolculayacağız, mezarlıkta, ahirete yolculayacağız. Ne zaman kadar birbirimizi yolculayacağız? Bizden, şu andaki insanlardan hiçbiri kalmayana kadar. Bir gün gelecek, 50 sene sonra, 100 sene sonra şu anda yaşayanların hiçbiri bu dünyada olmayacak. Burada neyi kazanmışsa onunla gitmiş oraya, huzura gitmiş. Allah'a hesap vermeye gitmiş. İnsan olup olamamanın hesabını vermeye gitmiş. Hiç kimse için iman etmesi mümkün değildir dedi. Allah izin vermedikçe. İman etmek Allah'ın izniyledir. Allah aklını kullanmayanların üzerine pisliği döker dedi. İman edebilmesi için aklını Bağımsız olarak kullanılması gerekir. Kuldan, yanlış düşüncelerden, fikirlerden, şeytanın verdiği vesveseden bağımsız olarak Allah'ın vahyinin ışığında kullanılması gerekir. Nurunda kullanılması gerekir. Yoksa iman etmez, üstüne pisliği döker Allah dedi. Hangi pislik? Manevi pislik. Her türlü Allah'ın vahyinin dışındaki her türlü Allah'ın vahyine karşı beyan edilmiş fikir, düşünce vesvese zan pisliktir. İman etmesine maniidir. O pisliğin içinde boğulur. Manevi pisliğin içinde boğulur. Yani falanca şöyle söyledi, falan alim böyle söyledi, falan zat böyle söyledi, cemaat böyle söyledi, tarikat böyle söyledi, mezhep böyle söyledi. Fark etmiyorum. Her ne ki bunların içinden Allah'ın vahyine ters düşüyor, o pisliktir. Kulun iman etmesine manidir. Allah imanı vermem dedi. Neden? İman sevmekti. Sevgiye layık değil. Başka bir şeyi Allah'ın vahyinin önüne koymuş. Nasıl sevgiye layık olur? Başkalarına ilah demiştir, İlah. Rab demiştir. Onun için o kadar ısrarla feryatla. Mutlaka imanımızı, amelimizi, ahlakımızı, İslam'ımızı, hayatımızı Allah'ın vahyin ölçüsüne vurmamız gerekir. Allah'ın kitabına Kur'an'a arz etmemiz gerekir. Doğruysa doğrudur, yanlışsa o pisliktir. İmana mani olan pisliktir. Allah, müşrikler pisliktir dedi. Rijs, pislik. Bütünüyle pislik olmuş. Ötekinin üstüne pislik dökülmüş. İkisi birbirinden farklıdır. Nerede yanlış bir düşünce, fikir varsa pislik olarak onun üzerine, gönlüne dökülmüştür o. O almış onu. Eğer müşrikse o bütünüyle pislik olmuş. Onun yeri cehennemdir. Çünkü pislik temizlenmez. Ama kirlenmişse, pislik dökülmüşse temizlenme imkanı var. Kendimizi temizlememiz gerekir. Her türlü fikirden, düşünceden, ideolojiden, ne bileyim, her ne varsa hepsinde kulun bir tek Allah demesi gerekir. Rabbim Allah'tır demesi gerekir. Rabbim ne dediyse o. Daha önce okuduğumuz ayetlerde Hz. İsa davet ederken Rebbaniyum olmaya davet ediyordu. Rebbaniyum. Allah'a ait kul. Allah'ın terbiyesinden öyle bir geçmiş ki Allah onu inşa etmiş. Nasıl bir hayat yaşamış olursa olsun Allah onu Hallak ismiyle onu yeniden yaratmış. Yeniden Rab olarak onu terkip etmiş. Aşktan, muhabbetten, nurdan, el-esma-ül-husnadan bir varlık yapmış onu. Tercih hula aittir. Evet, ya Rabbi şimdiye kadar bilmedim, yanlış anladım, yanlış düşündüm, yanlış yolda gittim, kendimi kirlettim, yanlış fikirler, düşünceler aldım, yanlış yollarda gittim. Beni yeniden yarat. Kallak isminle beni yeniden yarat. Deyip Allah'a teslim olmak lazım. Gönlümü kudret kalemimle yeniden yaz. Hepsini sildim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Deyince Allah Kallak ismiyle tecelli eder. Evet. Bir de bakıyorsun ki Müşrikler gökteki yıldız olmuş. Evet. Sahabe gökteki Yıldızlar gibi hidayete ermiş ve hidayete erdiren ayetlerimizi yalan sayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah kimi dilerse onu şaşırtıp saptırır, kimi de dilerse onu silah ve müstakime hidayet eder. Sireat-i müsteqim de kălar, sireat-i müsteqime dedi. Bir kum, Allah'ın ayetlerini yalan sayarsa, inkar etmek ayrı şey. Bir de yalan saymak vardır. Nasıl yalan sayar? Resulullah Efendimiz sahabe soru. Ya Resulullah, Allah yalan sayarsa, buyuruyor, yalan saymak ne demektir? onların anlayacağı şekilde bir örnek veriyor. Buyuruyor ki, pazar yerindedir. Şimdi, biri dese ki, şu tepenin arkasında bir ordu size saldırmak üzere geliyor dese, o adama inanmış olanlar ne yaparlar? Tezgahlarını toplarlar, burayı terk ederler. Bunlar adama, İnanan, iman eden kimselerdir. Emin olan kimselerdir ki onu öyle yapıyor. Ama bir kısmı da burada kalsa, dese ki doğru söylüyorsun, öyledir ama alışverişlerine devam ediyorlar. İşte bunlar o adamın söylediklerini yalan sayanlardır. Doğrudur diyor, tasdik ediyor ama hiçbir şey yapmıyor, yerinde duruyor. İşte bu, bu yalan saymaktır. Allah'ın ayetlerini yalan saymak böyledir dedi. Allah söylemiş, doğrudur. Bu Allah'ın ayetidir. Allah bunu söylemiş ama deyip kapırdamıyor. Hiçbir şey yapmıyor ya da yaptığı yanlışı terk edip doğru yapmıyor. Bu yalan saymaktır. Allah'ın ayetlerini yalan saymak böyledir dedi. Allah Allah'ın ayetlerini yalan sayanlarla inkar edenleri bir tutuyor. Hepsine cehennemlik dedi. İnkar edenlere kafir dedi. Yalan sayanlara münafık dedi. Münafık cehennemin en alt tabakasındadır dedi. Kafirden daha aşağıdadır. Şeytandan bile daha aşağıdadır. Çünkü tehlikelidir. İnsanlar ona bakıp bu mümindür diyor. Herhalde yaptığı doğrudur diyor bilmeyenler. Bir de insanların yoldan çıkmasına sebep oldukları içindir bu. Evet. Kimi dilerse Yoldan çıkarır dedi. Yani kim Allah'ın ayetlerini yalan sayarsa, Allah öyle yoldan çıkarır. Çünkü yoldan çıkmayı o diledi. Tercih etmedi. Hadi git dedi. Yani benim söylediğimi kabul etmiyorsun, öyle mi? Yarattığım bir kur olarak sen benim sözümü kabul etmiyorsun, öyle mi? Sen benden daha iyi biliyorsun, öyle mi? Hadi git bakalım. İki ilah olmaz. Ben sana ilahın ben olduğunu söylemiştim. Ya sen ya ben. Bu düşman. Allah'a düşmanlık yapıyor. Allah'a düşmanlık böyledir zaten. Ne yapar? Uçuruma sürükler oluyor. Kim de dilerse onu hidayete, hidayette kılar. Sırat-ı müstakibini üzerine koyar dedi. Hadi kurum gel der ona istiyor. ce gayretini sarf ediyor. Ciddiye alıyor Hiçbir şey bilmesin, Allah fost înseamnă că a fost înseamnă că a fost Allah că a Şirk koşanlar, că a fost înseamnă că a fost înseamnă că fost înseamnă că a Dilian iman eder, dileyen kafir olur. Dileyen şirk koşar, dileyen Rabbine iman eder. Tercih o Biz seni onlar üzerinde bir gözetleyici kılmadık. Sen onlar üzerinde gözetleyici değilsin, muhafız değilsin, bekçi değilsin dedi. Ve sen onlar üzerinde vekil değilsin. Sen onların vekili değilsin. Vekil olan Allah'tır. Onların hasabini de sana sorma. Sen Allah'ın vahini tebliğ et, hidayet Allah'tandır. Dilerse iman eder, dilerse köfründe ısrar eder, dilerse şirkinde devam eder, dilerse münafık olur, iki yüzlü olur, tercih O'nundur. Her Peygambere insan ve cin şeytanlarından düşmanlar kıldı. Evet. Her peygambere insan ve cin şeytanları düşmandır. Bununla beraber her peygamberin yolunda olanlara da, peygamberlere iman edenlere de onlara tabi olanlara da insan ve cin şeytanları düşmandır. Kim yapmış Allah diyor ben yaptım diyor. Ben öyle yapıyorum. Belli olsun. Kimin şeytan olduğu belli olsun. İnsan ve cin şeytanları dedi Allah. İnsanlardan şeytan varmış. Şeytan deyince bizim aklımıza böyle farklı bir varlık geliyor. Öyle değil. Şeytan Allah'a avdolmakla sorumlu olan cinlerden iblise tabi olanlarıdır. Allah'tan başka tarafa davet etmeleridir. O kadar çok şeytan var ki insanlar içinde, belki insanlardan daha çok. Evet daha çok. Çok daha çokmuş. İnsanlar içinde, insandan çok şeytan vardır. Allah onlara şeytan demiş. Ve gerçekten şeytandır. Şeytanı Allah'ın rahmetinden umudunu kesmiş. Allah'ın rahmetinden mahrum kalmış. Buna beraber ta'an eden şey. Yani vesvese veren kötü zanda bulunan. Kötü zanda. Ya da nimete layık görmeyen şey insanın nimete layık görmüyor. Allah'ın cemalini müşahedeye layık görmüyor. Allah ile konuşmaya layık görmüyor. Rabbi ile konuşmaya layık görmüyor. Allah Allah deyince kızıyor. Allah Allah demek doğru değildir. Niye öyle söylüyorsun? Kur'un Allah demesine onu layık görmüyor. Öyle söyleme. İhsan kim, o kim? Allah söylüyor öyle söyle. Allah sizin ölinizdir dedi. Size en yakın olandır dedi. Size sizden daha yakın olandır dedi. Sizi sevendir dedi. Sevginizi isteyendir dedi. Sizin ilahınızdır dedi. Sizin Rabbinizdir dedi. Sizin Malikinizdir dedi. O sizin her şeyinizdir dedi. Niye böyle söylüyorsun? Ya da ne yapıyor? İşte Allah'a yakın olanlar, veliler, Allah dostları işte böyle Allah'a yakındır. Gerisi, onlar diyor Allah velisi, Allah'a dost, veli. Allah'ın velileri onlar, onlar özler. Sahabe onlar özler. Diğerleri, diğerleri çöp. Allah ile söylemiyor. Hiç ayrım yapmadan söylüyor onu. Kurum diyor, kurum. Kendini lövmeden nefse yemin olsun ki dedi. Kul, batakın içindedir. Bir düşüyor, bir kalkıyor, tövbe ediyor, istiğfar ediyor, bir daha düşüyor. Onun nefsine yemin ediyor, ona yemin ediyor. Kurum diyor Rabbini biliyor. Bak diyor düşüyor ama kalkıyor. Sen benim Rabbimsin diyor. Onu böyle seviyor. Bırak ötekini. Bir adım atmış. Küfürden çıkıp bir adım atmış. Ama batakın içindedir hala. İnsan her şeyin en güzeline layıktır. İnsan Rabbine kul olmaya layıktır. Abd olmaya layıktır. Dost olmaya layıktır. İnsan. Allah ona insan demiş. Önsiyet peyda eden. Yakın. Yakınlık. Dostluk kura bile. Dost ola bile. Dost olan Adım adım gidiyor. Kime? Allah'a. Resulüne. Kendine. insanlara bütün varlığa dost olabilen, yakın olabilen varlık öyle yaratmış. Evet, cin ve insanlarını düşman kıldık. Onlardan bazısi bazılarına yaldızlı sözler söyleyerek fısıldarlar. Birbirlerine yıldızlı sözler söylerler. Yani biz akıllıyız, biz işi biliyoruz, bunlar bilmiyor, dünyayı bilmiyor, bunlar yanlış yoldadır, bunlar işte gericidir ne söylese söylesin fark etmiyor o. Bu şeytanlar birbirlerine yalnızlığı sözler söylüyorlar. Birbirlerini övüyorlar. Siz diyor büyük insansınız, siz memleketi düşünüyorsunuz, siz dünyayı düşünüyorsunuz, siz insanlığı düşünüyorsunuz. Yavrum sen kendini düşünemiyorsun, sen cehenneme sürükleniyorsun, şeytan senin boynuna ipi takmış peşinden çekiyor da, yok mu sana haberin? Allah böyle söylüyor. Birbirlerini böyle aldatırlar, kandırırlar. Birbirlerine o kötü gücü verirler yani. Rabbin dileseydi bunu yapamazlar buyurdu. Rabbin müsaade etmiş. Şeytan da belli olsun. Cinlerden şeytanlar, insanlardan da şeytanlar vardır. Belli olsun. Herkes görsün bunu. Şeytanları görsün. Şeytandan uzak dursun. Şeytana uymasın. Aradaki farkı görsün. Çünkü tercih yapabilmesi için iki şıkın olması gerekir. Bir şık varsa tercih hakkın yoktur senin. Tek şık var. İki şık varsa tercih yapma hakkın var. Şeytan nurdan karanlıklara davet eder. Allah da sizi karanlıklardan nura davet eder. Yani nuruyla karanlığı görmen gerekir. Şeytanın yoluyla Allah'ın yolunu görmen gerekir. İnsan hiçbir şeyde iyidir. Kendini bir şey zannetmemelidir ele. Bence bana göre. Sen ne zaman ilah oldun ele? Sen ne zaman böyle Allah'a karşı durup yaratılışına bakmadan öyle Allah'a karşı düşünüyor, konuşuyor, cevap verebiliyorsun? Evet. Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Her şey belli olsun. Senin için yapıyorum diyor. Sen anlayasın diye. Sen Rabbini tercih etmişsin ya, nasıl tercih etmen gerektiğini bilesin, ters tarafı da göresin. Evet, öyleyse onları yalan, olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak. Onların söyledikleri her şey yalandır. Yalanları düzüyorlar böyle, bırak onları baş başa bırak, sen gel dedi, sen bana gel. Bırak onları diye. Yalanlarıyla baş başa bırak. Evet. Allah kimi dilerse onun göksünü İslam'a açar. Eğer daralette bırakmak isterse onun göksünü de daraltır. Sanki göğe yükseliyormuş gibi gö gökçü daralır ve sıkıntıyı duyar. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pisliği çökertir dedi. Eğer Göksümüz İslam'a açılmamışsa, Allah'ın emirlerini yerine getirirken sıkıntı duyarız. Göğe çıkaracakmış gibi sıkıntı duyarız. Nedendir bu? İman etmediğimiz içindir. Öyle söylüyor Allah. Eğer iman etmişse, göksü açılır, genişler, rahatlar. Allah yolunda her şeyi yapabilecek durumdadır. Çünkü Gökyüzü genişlemiş. Allah göğsünü açıp genişletmiş. Yok. Eğer iman etmemişse onun da sanki göğe çıkacakmış gibi göğsü daralır. İmkansız gibi geliyor ona. Yani kulluk imkansızdır. Allah'a dost olmak imkansızdır. Her şeyi Allah yolunda feda etmek, kurban etmek imkansız gibi gelir ona. Ebedi hayati kazanmak, hazreti insan olmak, Ona imkansız gibi gelir. Göğe çıkacakmış gibi imkansız gelir. Allah iman etmeyenlerin üzerine pisliği çökertir dedi. Pislik üzerine böyle çöker dedi. Hangi pislik? Neyin pisliği? Şeytanın verdiği vesusenin pisliği. İnsanlardan olan şeytanların verdiği pisliğin vesusesidir. İnsanlar ne der, şu ne der, bu ne der? Evet. Allah ne der? Diyemiyor. Çünkü iman etmemiş. Allah bunu böyle yaparım dedi. Her anda manevi muamelede bulunurum. Zahiri muamelede bulunduğum gibi her anda her bir kuluma tek tek manevi muamelede bulunurum deyip bunu beyan ediyor. Evet. Anlattığımız fiil ceale fiil, fiiliydi ceale fiil, fiilinin geçtiği ayetlerdi bunlar tabi hepsini anlatamıyoruz ama bunu bitiremedik devam ediyor çünkü inşallah yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz öyle ki Rabbimiz bize nasıl bir muamelede bulunuyor onu anlayalım nerede ne zaman nasıl muamelede bulunuyor ne, ne için ben yaptım diyor Allah bir işte Allah ben yaptım dediyse Kur buna iman etmediyse o mümin değildir. Şu yaptı, bu yaptı, bu sebepten, şu sebepten dediyse o Allah'a iman etmemiş. Neden? Allah ben yapıyorum gör, ben. O yapmadan ne kimse iman edebilir, ne kimse bir şeyi öğrenebilir, ne bilebilir, ne anlayabilir. Zaten yapamaz. Her şey onun kudret deryasının içinde tecelli ediyor. Ve biz onun kudret deryasının içindeyiz. Muameleyi O bize yapıyor, bize davet ediyor. Bize düşen sadece O'nun davetine icabet etmektir. O'na iman etmektir, O'na teslim olmaktır. O'na karşı edepli olmaktır. Ben demekten kurtulup Rabbim Allah'tır demektir. Allah bizi Rabbim Allah'tır diyenlerden eylesin. Amin. Rabbine, Rabbinin kendisini tanıttığı gibi tanıyanlardan, marifete sahip olanlardan eylesin. Amin. Rabbi vahinden anlayanlardan, taniyanlardan eylesin. Amin. Rabbini tanıyip, sevenlerden, iman edenlerden, aşık olanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.